Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alizi ve sahbihi ecma'in. Ama bak. Kim okuyordu? En son? Kim okuyordu? Sen mi? Devam et Murat. 11. Madde. Güneş batıdan doğuncaya kadar hicret devam eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın bana emrettiği şeyi ben de semrediyorum. Cemaat dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret devam eder. Ve güneş battığı yerden doğuncaya kadar hicret bitmez. Hicreti vaci konseptler şöyle sıralanabilir. Hicret ne demektir lugatta? Hicret etmek, hecera. Ne demektir? Bir şeyi terk etmek, bir yerden ayrılmak. Öyle de mi intikal etmek manasına gelir. Peki normalde İslam'da hicretin manası nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: El muhacirü men hecera Allahu anhu. Muhacir yani hicret eden kimdir? Allah azze ve celle'nin nehyettiklerini terk eden insandır. Normalde hicret etmenin manası veya muhacir yani hicret edenin manası Allah azze ve celle'nin terk eden her insana ne denir? Muhacir denir. Peki bizim burada işleyeceğimiz hicret hangisi? Mesela bir insan bir günahı terk ediyorsa buna da muhacir denir. Öyle değil mi? Bir insan bir yerde bir bidat işleniyorsa ve insan onu terk ediyorsa buna da muhacir denir. Bizim burada işleyeceğimiz konu insanın dinini yaşayamadığı darul küfürden darul İslam'a intikal etmesidir. Bizim burada işleyeceğimiz konu nedir? İnsanın dinini yaşayamadığı darul küfürden darul İslam'a ne yapmasıdır? intikal etmesidir. Ama normalde hicret dediğimiz zaman veya muhacir dediğimiz zaman muhacir Allah'ın nehyettiklerinden ne yapandır? Allah'ın nehyettiklerini terk edendir. Peygamberimiz böyle tanımlıyor. Tabi müşriklerle ve şirk beldesinde oturmaktan da şeriat nehyettiğinden dolayı bunu terk eden de yine aynı zamanda muhacirdir. Yani Allah'ın nehyettiğini terk ettiği için müşriklerle beraber yaşamayıp müşriklerin bulunduğu ortamı terk ettiği için kişi yine ne yapmış olur? Allah azze ve celle'nin veya Resulullah'ın nehyetmiş olduğu bir şeyden kaçınmış olur. Lakin burada işleyeceğimiz e, hicret dediğimiz gibi kişinin darul küfürden darul İslam'a intikal etmesidir. Şimdi onun sebeplerini, yani ne durumunda kişi darul küfürden darul İslam'a intikal etmelidir ve kişinin darul küfürden darul İslam'a intikal etmesi vacip midir? Müstehap mıdır? Yoksa kişiye mi bırakılmıştır? Şimdi bunları tek tek ne yapacağız göreceğiz. Önce kişinin darl küfürden, darl İslam'a intikal etmesini gerektiren sebepler, evet. 1- Dinde fitneye düşme korkusundan dolayı müşriklerden ayrılmak, bu kişinin gücünün yetmesi halinde küfür yurdundan İslam yurduna veya güvenli halde olabileceği başka bir etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beri. Bukhari Atâ bin Ebi Rabbâh'dan şöyle, şöyle rivayet eder. Ubeyd bin Umeyr el-Laysi ile beraber Ayşe'yi Ayşe ziyaret ettim. Ve ondan hicreti sordu. O şöyle cevap verdi. Bugün artık hicret yoktur. Muminler dinlerinden dolayı fitneye maruz kalma korkusuyla dinlerini korumak için Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederlerdi. Bugün ise Allah'ı, Allah, Allah İslam'ı üstün kıldı ve muminin istediği yerde Rabbine ibadet edebilmektedir. Mumin istediği yerde Rabbine ibadet edebilmektedir. Artık cihat ve niyet vardır. Ayşe'nin radıyallahu anh'ın anhenin olmadığı, olmadığını söylediği hicret, Dar-ı İslam'dan başka bir yere yapılacak olan hicrettir. Hadiste Ayşe anh, hicretin sebebini dinle, fitneye, düşme korkusuna bağlamıştır. Evet. Bir Müslüman şayet e, dar-ı küfürde ikamet ediyorsa dar -ül küfür ne demektir? Önce onu bilmemiz lazım, öyle değil mi? Nedir dar -ül küfür? İslam hükümden uygulanmadığı... İslam ahkamının açığa çıkmadığı, İslam ahkamının uygulanmadığı her yer dar -ül küfürdür. İslam ahkamının uygulandığı her yerde nedir? İslam ahkamının uygulandığı her yerde Darül İslam'dır. İster halkı Müslüman olsun, ister halkı kafir olsun fark etmez. Darül küfür ve Darül İslam'da temel illet nedir? Temel illet orada açığa çıkan, orada zuhur eden hükümlerin varlığıdır. Mesela bazı alimler ekstra şartlar koşmuşlardır. Ne gibi? Misalen orada emniyetin bulunması veya bulunmaması gibi. Yani Müslümanın orada emniyet içerisinde olup olmaması gibi. Bu bile yine şeriatın ahkamına müteallıktır. Öyle değil mi? Galiben şeriatın ahkamının cari olduğu memleketlerde Müslüman emniyet içerisindedir. Şeriatın ahkamının olmadığı yerlerde ise Müslüman emniyet içerisinde değildir. Malı ve canı koruma altında değildir. Her an taarruza, bir taarruzla karşılaşabilir. Veyahut da farklı şart getiren işte o İslam beldesine bitişik olacak. Yani bir İslam beldesiyle komşu olursa Darul İslam olur diyenler var. Ama bunlar normalde ne değiller? Bunlar bağlayıcı şartlar değiller. Genel hem cumhurun görüşü hem de alimlerin kelimesinin neredeyse ittifak ettiği şey bir yerde İslam ahkamı uygulanıyorsa orası Darul İslam'dır. Bir yerde küfür ahkamı uygulanıyorsa orası Darul küfürdür. Şayet Müslüman Darul küfürde yaşıyorsa ve dininde fitneye düşme korkusu varsa müslüman ya dininde fitneye düşüyorsa ve müslümanın bir gideceği bir mekan varsa iki şayet müslümanın gitmeye gücü yetiyorsa onun hicret etmesi onun üzerine nedir onun hicret etmesi onun üzerine farzdır çünkü gidilecek bir belde var ve kişinin gitmeye de gücü yetiyorsa orada hala ikamet etmeye devam ediyorsa peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki ene beriyun um min kulli muslimin اَقَامَ بَيْنَ زَهْرَانِيِّ الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerin arasında ikamet eden her müslümandan neyim? Ben müşriklerin arasında ikamet eden her müslümandan beriyim diyor. Ve burada bir rivayet daha vermiş. Bunun sebebi de nedir? Çünkü insan müşriklerle beraber yaşadığı zaman müşrikler insanını yaparlar? Müşrikler insanı dininden döndürmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve hiç kimse bela ve musibet anında veyahut da imtihan halinde buna sabredip edemeyeceğini bilemez. Öyle değil mi? Soğuğa karşı erkeklik olmayacağı gibi fitnelere, belalara, musibetlere, imtihanlara karşı da erkeklik yapılmaz. Yani ne yaparla yapsınlar? Ben dinimden dönmem, ben sebat ederim. Bunu akıllı bir insan ne yapmaz? Akıllı bir insan söylemez. Çünkü Müslümanın kendine her harukarda dikkat edip fitnenin ve fitnenin ortamından kaçınması Müslümanın üzerine nedir? Vaciptir. Ama eğer diyelim ki bir Müslümanın yaşadığı yerde Müslüman eğer dinini ızhâr edebiliyorsa ve müşrikler de ona karışmıyorlarsa bu Müslümanın üzerine geleceği gibi hicret etmek ne olmaz? Vacip olmaz. Demek ki hicret birinci nerede vaciptir bir Müslümanın üzerine? Darlı küfürde yaşıyorsa, fitneye düşüyor veya fitneye düşme korkusu varsa ve kişinin hicret etmeye gücü yetiyorsa öyle değil mi? Mesela belki kadındır. Hicret edebileceği hiç kimse yoktur. Hicret etmeye gücü yetmiyor veya çocuktur. Hicret etmeye gücü yetiyorsa ve hicret edeceği bir belde varsa öyle değil mi? Şayet hicret edeceği İslam yurdu olan başka bir belde varsa bu kişinin üzerine nedir? Bu kişinin üzerine hicret etmek artık farzdır. Oradan gitmesi lazımdır. Çünkü Peygamberimiz bu tip insanlardan beri olduğunu ne yapıyor? Beri olduğunu söylüyor. Ama bu beraat tekfir manasındaki beraat değildir. Öyle değil mi? Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü Peygamberimiz Mekke'de kalıp da hicret etmeyenleri ne yapmamıştır? Tekfir etmemiştir. Sadece müşriklerin içinde olduklarında müşriklerin yanında gördüğü zaman onlara ne yapmıştır? Onlara müşrik muamelesi yapmıştır. Ama genel şartlar olaraktan Allah ve Rasulü Mekke'de kalan insanlara hicret etmeyenleri ne yapmamışlardır? Tekfir etmemişlerdir. Ama eğer hicret etmemeleri onları bir küfre düşürmeye sebep olursa yani kendi elleriyle kazandıkları kendilerini küfre düşürürse o durumda da hem Kur'an'da hem sünnette müşrik muamelesine ne olmuşlardır? Müşrik muamelesine tabi tutulmuşlardır. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Evet. İki, Allah yolundaki cihada hazırlık olarak hicret. Yukarıda aktardığımız Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de semrediyorum. emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. Hadisinde hicret, cihat için bir ön hazırlık ve işaret olarak belirlenmektedir. allah Teala şöyle buyurur. Rabbim türlü eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah uğrunda savaşan ve sabreden kimselerle beraberdir. Rabbin şüphesiz bundan sonra da bağışlar ve merhabet eder. Fitleden sonra hicret son durak değil. Ondan sonraki cihad ve sabır aşaması için bir başlangıçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Düşman savaşmaya devam ettiği sürece hicret kesilmez. Cihad amacıyla yapılan hicret başka beldelerdeki mücahit Müslümanlara yardım etmek amacıyla veya Müslüman'ın kendi ülkesine tekrar dönerek cihat edebilme niyetiyle hazırlık yapmak ve gereken desteği toplamak gayesiyle yapabilir. Tamam. Bu ikinci kısım cihada gelince ise bunun kişinin dinini ızhar etme veya etmemeyle alakalı bir durum değildir. Yani birinci maddede zikrettiğimiz konuyla neyi yoktur? Konuyla alakası yoktur. Bu nedir? Bu, Müslümanların Cihada hazırlık olaraktan ne yapmalardır? Cihada hazırlık olaraktan hicret etmeleridir. Peki bu hicret gerekli midir? Evet, bu hicret gereklidir. Neden dolayı gereklidir? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu hicreti cihada bir hazırlık olaraktan ne yapmıştır? Cihada bir hazırlık olaraktan emretmiştir. İkincisi bu Allah azze ve celle'nin sünnetidir. Öyle de mi sünnetullah dediğimiz değişmeyen şeylerdendir. Biz her zaman ne diyoruz? Allah bu dinin pratiğinin nasıl yaşandığını bize göstermesi için kimi göndermiştir bize? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı göndermiştir. Nasıl ki biz bu dinin malumatlarını ve talimatlarını kendi kafamıza göre belirleyemiyorsak eğer öyle değil mi? Aynı şekilde bu dinin talimatlarının nasıl yaşanacağını da yani metodu ve menheci de kendi kafamıza göre belirleyemeyiz. Hem içeriğini hem uygulanış biçimini bize kim öğretmiştir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir. E bu Peygamberin hayatına baktığımız zaman mücadelenin aşamalarından biri ve en belirgin aşaması nedir? Hicrettir. Hicrete göre kendi içinde Müslümanlar kendi saflarında bir ayrıma gitmişlerdir. Öyle değil mi? Resulullah'ın yanında yer alanlar, Resulullah'ın yanında yer almayanlar ve Müslümanlar hicretten sonra güçlenip tekrardan Allah Azze ve Celle'nin onlara emri olan cihadı ifa etmişlerdir. Ve hankese vakaya baktığımız zaman da daha önceki dersimizde de bunu anlattık. Vaka da bunun en büyük şahididir. Yaşadıkları yerlerde İslami hareket içerisinde bulunan insanlar iki şıktan birinden dışarı çıkamamışlardır maalesef. Ya belli bir süre geçtikten sonra silaha sarılmışlardır ve sarılmış oldukları bu silah onları çok büyük bir feşele uğratmıştır. Yani ellerinde bu dünyanın her yerinde gerek Mısır'da gerek Türkiye'de gerek Cezayir'de Müslümanlar hicret etmeden yani kendi mallarını ve canlarını koruma altına almadan, kendi dinlerini koruma altına almadan silaha sarıldıkları zaman çok büyük bir neye uğradılar? Çok büyük bir feşale uğradılar ve bunun bedelini de çok ağır ödediler. Ama geçen defa dedik, yanlış yaptılar demiyoruz. Öyle değil mi? Yanlış çünkü biz müskâfirin karşıda müslümana yani bu anlamda mücadelede yanlış yaptı demeyiz. Müslümanlar yanlış yaptılar demiyoruz ama yapmış oldukları şey, maslahat olaraktan müslümanlara zarar getirdi. Müslümanlar feşale uğradılar. İkinci grup insan, darul küfürde kalıp da cihada meyletmeyenler bu defa neye meylettiler? Resmiyete meylettiler. Öyle değil mi? Niye? Çünkü kala kala bu din kafirlerin içinde yaşanılabilecek bir din değil. Belli bir süre sonra artık ciddi manada sıkıntılar, hep aynı şeyler tekrar edince insanlar ilk gün yakaladıkları imanı yakalayamıyorlar. İnsanlar ilk günkü heyecanı bulamıyorlar. Bu defa yaşamak dini artık zorlaşmaya başlıyor. Zorlaşmaya başlayınca da peşine ne geliyor? Havizler gelmeye başlıyor. Resmileşme süreci dediğimiz dernekleşme, vakıflaşma, partileşme en son ayağı buraya doğru Müslümanlar ne oluyorlar? Müslümanlar buraya doğru kayıyorlar. Demek ki darül küfürde yaşayıp da ister fikirlerinde sebat edip silaha sarılanlar bunlar da Müslümanları çok büyük bir feşale uğrattılar ister bu fikirlerde artık sebat edemeyip de resmileşenler, taviz verenler bunlar zaten dinlerinden olurlar bu ikinci grup öyle değil mi? Ne lazım Müslümanların dinlerini rahat yaşayabilecekleri öyle değil mi? Kendi mallarını ve canlarını koruma altına alabilecekleri bir yurda ihtiyaçları var. Bu da ancak neyle olur? Bu da ancak Müslümanların kendilerine bir yurt bulup oraya hicret etmeleriyle mümkün olabilir. Ha bu hicrette iki gaya vardır. Ya insanların cihada hazırlık yani üzerlerine farz aynı olan cihada hazırlık için gidip bir sonuç olarak değil bilakis bir başlangıç olarak hicret etmeleridir. Veyahut da dünyanın herhangi bir yerinde işte Afganistan, Irak vesaire olabilir. Müslüman kardeşleri cihad ediyorlardır. Öyle değil mi? Orayı düşman istila etmiştir. Mesela Afganistan. Afganistan normalde İslam devleti kurulmuş ve daha sonra kafirin tekrardan taarruz saldırmasıyla İslam devleti sukut etmiştir. Öyle değil mi? Tekrardan bu İslam devletini de gerek elle gerek parasal destekle Müslümanların üzerine nedir? Müslümanların üzerine vaciptir. Müslümanın bunun içinde hicret etmesi aynı zamanda nedir? Aynı zamanda bu hicrete dahildir. Yani gerek cihad etmek Yardımcı anlamda gerek belli ileride düşünülen bir cihada hazırlık adına Müslümanların hicret etmesi gereklidir. Hem bu dinin emridir, hem sünnetullah'tır, hem de vaka bunun en büyük göstergesidir. Buna uymayanların feşale uğradığını, Müslümanların enerjisinin e, tüketildiğinin neydi tüketildiğinin şahid. Ama bu yanlıştır da demiyoruz dediğim gibi. Sadece ne diyoruz? Menhec olaraktan e, görüntü itibariyle uygun olmayan Müslümanların enerjisini ve tüketen bir menheç olduğunu söylüyoruz. Evet. Hicretin hükmü ile ilgili olarak İbnü Kudam ve Rahimahullah şöyle der. Hicretin, hicret bölümü hicret küfür yurdundan İslam yurduna çıkmaktır. Allahu Teala şöyle buyurur. Kendilerine yazık eden kimselere, kimselere melekler canlarını <gülüyor> alırken ne işleyiniz dediler. Bunlar, biz yeryüzünde çağrısız idik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın aziz geniş değil miydi Hicreti etseydiniz ya, dediler, işte bunların barınağı cehennemdir, orasına kötü bir gidiş yeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmatedir. Müşrikler arasında hicret, müşrikler arasında ikamet eden her Müslümanlar biri, onların ateşleri birbirlerine görünmemelidir. Yani onların ateşini, ateşini kendisi görmeyecek, ve onlar da onun ateşi görmüyor şekilde birbirinden ayrı yerlerde ikamet etmeleri diler. Nedir? Yani bunu mesela hicret etmenin gerekleriyle alakalı en büyük delilleri bir Peygamber Aleyhissalatu vesselam boşuna mı açık? Bir Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözleri var. Yani ben müşriklerin arasında ikamet eden şeylerden beriyim diye, müminlerden beriyim diye. Kendisine sorulduğu zaman niye ya Resulallah? Yani onlardan berisin denildiği zaman Peygamberimiz onların ateşleri birbirine görünmemelidir diyor. Yani ateşleri birbirine görünmemelidir den kasıt ne demek? Burada birçok e, yorum yapılmış. Ama en yaygın olan yoruma göre şu. İkisinin ateş yaktıkları zaman birbirine görünmeyecek kadar birbirinden uzak olmaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani müşrikle müslüman ikamet ederken müşrik ile müslüman ikamet ederken ölçü nedir? Ateş yaktıkları zaman her biri birbirlerinin ateşini görmeyecek kadar uzak olmaları. Yani bugünkü şartlarda ne? Lambalarını yaktıkları zaman öyle değil mi? Birbirlerinin lambalarını görecek şekilde yani görmeyecek şekilde birbirlerinden ne olmaları lazım? Birbirlerinden uzak olmaları lazım. Niye bunu söylüyor Peygamberimiz o dönemde? Çünkü Müslümanlar müşriklerin içinde kaldıkları zaman ya bir savaş olduğunda müşrikler Müslümanları alıyorlar, kendi beraberlerinde şeye getiriyorlar, savaşa getiriyorlar. E doğal olarak da onlar kafir muamelesi görüyorlar. Ya Müslümanlar o beldeye girdiğinde onları esir ediyorlar, biz Müslümanız diyorlar. Ama biz nereden bilelim siz Müslüman olduğunuzu? Müşriklerin içinde yaşıyorsunuz. Ya bundan dolayı e, müşrik muamelesi görüyorlar veyahut da Halid i̇bn Velid'in yaptığı gibi bir yere girdiği zaman sahabe, biz Müslümanız diyorlar, sahabe inanmıyor, onlara ne yapıyor? Onları öldürüyor veyahut da. Bu tip sıkıntılar oluyor sürekli. Yani iman edip de hicret etmeyenler sürekli bu tip sıkıntıları söz konusu oluyor. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'dan ben bunlardan beriyim diyor. Öyle değil mi? Yani bunların artık hükümleri bir şey söz konusu olduğundan biz bunlardan beriyiz. Gelsinler ne yaptınlar? Hicret etsinler. Ancak Nisa suresinde belirtildiği gibi إِلَّا الْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Yani kadınlardan, çocuklardan ve erkeklerden mustaz'af konumunda olan. Kimdir o mustaz'aflar? yol bulamayan veya yol bilemeyen yani gücü yetmeyen veyahut da yolu ne yapmayanlardır veyahut da yolu bilmeyenlerdir. Bununla beraber bir de Allah azze ve celle'nin Mekke'de kalanlarla ilgili verdiği birtakım hükümler var. Örneğin mesela önümüzdeki Nisa 97'de olduğu gibi. Bunlar Mekke'de kalmışlar, hicret etmemişler. Bedir günü geldiği zaman Mekkeli müşrikler bunları beraberlerinde zorla savaşa çıkarmışlar ve bunlar ölmüşler. Tabi sahabe demiş şimdi bunlar ne olacak? Yani bunlar istemeyerek savaşa geldiler. Bunlar Mekke'deyken bizim kardeşlerimizdi. Ne olacak? Allah azze ve celle orada ölenlerle melekler arasındaki diyalogu bize zikrediyor. Ama burada gerçekten takdire şayan olan nokta şu. Melekler onlara namazı sormuyor, zekatı sormuyor, orucu sormuyor. Öyle değil mi? Fime kuntum. Yani siz yeryüzünde ne işle meşguldünüz? Siz yeryüzünde hangi taifenin içerisindeydiniz? Siz yeryüzünde hangi amelle iştigal edenlerin safındaydınız? İlk sormuş oldukları soru bu. Tabi onlar da biz mustazaftık, tamam, kafirlerle beraberdik ama mustazaftık, yapabilecek bir şeyimiz yoktu diyorlar. Ama cevap ne gibi geliyor? Cevap e, keskin bir kılıç gibi geliyor. Onların varacağı yer ateştir ve orası ne kötü? Varış yeridir diye. Demek ki her ben mustazafım diyen insan mustazaf değilmiş. Ancak şeriatın koymuş olduğu ölçüler dahilinde bir insan mustazaf olursa o nedir? O ayrıdır. İşte bunlara dayanaraktan alimler ve peygamberin açık sözlerine dayanarak darul küfürde bir müslüman dinini ızhar edemiyorsa yani açıktan dinini yaşayamıyorsa ve dini muhalefetlere düşüyorsa yani fitneye düşürüyorsa kafirlere eğer onu bu insanın üzerine cihat etmek nedir? Farzdır demişler. Ve bu şekilde olan bir insan eğer başına bir şey gelirse tabi ne şartla iki şartla. Kudret olacak ve gideceği bir yurt olacak insanın eğer e, başına bir kötülük gelirse, yani işte küfre düşme, şirke düşme gibi bunun tamamen müsebbibi kimdir? Bunun tamamen müsebbibi kendisi olduğundan dolayı mazur değildir sonucunu çıkarmışlar. Evet. Bu ayet ve hadis dışında bununla ilgili olarak naslar çoktur. Alimlerin görüşüne görüşlerine göre hicret kıyamete kadar devam eder. Bazıları hicretin sona erdiğini söylerler. Ve buna deli olarak da Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan, aktarılan Fethi'ten sonra hicret yoktur ve yoktur <gülüyor> ve yine hicret, hicret sona ermiş, sadece cihat ve niyet kalmıştır hadislerini gösterirler. Rivayete göre Saf, Safuvan bin Umeyye, Müslüman olunca hicret etmeye, etmeye, etmeyenin dini olmaz denildi. O da Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ey Ebu Veheb, ne için geldin?'' dedi. O da ''O hicret etmeyenin dini olmaz dedikleri için geldim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. ''Ey Ebu Uheb, Mekke'nin vadilerine dön. Siz de bulunduğunuz yerlerde kalınız.'' Hicret sona ermiş, sadece cihat ve niyet kalmıştır. Bunların tamamını Said, said rivayet etmiştir. Muaviye, Muaviye de, Muaviye de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurduğunu rivayet eder. ''Tövbe kapısı kapanıncaya kadar hicret bitmez ve güneş battığı yerden doğuncaya kadar da kadar tövbe kapısı kapanmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği rivayet edilir. Cihad olduğu sürece hicret bitmez. Ayetler ve aktarılan diğer rivayetler gerektiği gerektiği durumlarda her zaman için hicretin olacağını davet etmektedir. Konunun dış, başında aktarılan hadisler ise fethedilen ve artık kafilerin yurdu olmaktan çıkan yerlerden hicretin olmayacağını belirtmek içindir. Dolayısıyla Müslümanlar tarafından fethedilen yerlerde yerlerden hicret olmaz. Sadece gerekirse oraya hicret edilir. Hicret dış açısından insanlar üçe ayrılırlar. Tamam. Şimdi bakın, e, bu hicretle alakalı rivayetler var ya, bu hicretle alakalı rivayetlerde şöyle bir ihtilaf var. Yani bunlar o Mekke'den Medine'ye hicret için mi geçerliydi sadece? hani hicrete teşvik hicret etmeyenleri yerme sadece Mekke'den Medine hicret için mi geçerliydi yoksa kıyamete kadar devam mı eder diye normalde fetih gerçekleştikten sonra peygamber aleyhisselatu vesselam'a hicret etmek isteyenler oluyor yani Mekke fethedildikten sonra Mekke'den Medine'ye gelmek isteyenler oluyor. Peygamberimiz de diyor ki illa hicrata ba'del fethi ve lakin cihadun ve niyyetun. Ve Hicret, fetih'ten sonra ne yoktur? Fetih'ten sonra hicret söz konusu değildir. Lakin ne vardır? Cihat ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınız zaman cihada ne yapınız? Cihada icabet ediniz. Şimdi burada kasıt, bazılarının anladığı gibi Fetih'ten sonra hicret bitmiştir anlamında değil. Mekke fethedildiği için orada artık Darul İslam'dır. Öyle değil mi? Mekke fethedildiği için orada artık Darul İslam'dır. E Darul İslam'dan Darul İslam'a insan niye hicret etsin ki? Hicretin gayesi nedir? Darül küfürde, dininde fitneye düşen Müslümanın Darül İslam'a ne yapmasıdır? Darül İslam'a intikal etmesi. Zaten dikkat edilirse Peygamberimiz hicretin bittiğini ifade eden hadisleri nerede kullanıyor? Mekke fethi edildikten sonra. Yani Mekke'de artık İslam yurdu olduktan sonra. Onun için ne diyoruz? Başka bir hadiste Peygamberimiz ne diyor? لا تنقطع التوبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة Hicret, tövbe kesilmeyene kadar ne olmaz? Hicret kesilmez. Peki tövbe ne zaman kesilir? Velatan kati'ut-tövbetu hatta tatlu'a'ş-şemsu min magribiha. Tövbe de güneş batıdan doğmayıncaya kadar tövbe kesilmez. Yani kıyamet kopmayıncaya kadar tövbe kapıları açıktır. Öyle mi? Tövbe kapıları açık olduğu müddetçe yani kıyamet kopana kadar hicret nedir? Hicret insanların üzerine kesilmez. Hicret vaciptir. Ne zaman? Mucibi yani onu gerektiren şeyler bulunduğu müddetçe hicret etmek nedir? Hicret etmek de gereklidir. Anlaşıldı. Evet, devam edelim. Hicret açısından insanlar üç ayrılırlar. 1. Hicretin üzerlerine vacip olduğu kişiler. Bunlar hicret etme imkanına sahip olanlar ve bununla beraber ikamet etmiş olduğu bölgede dinin gereklerini, dinin gereklerini yerine getiremeyen, getiremeyen ve kağıtlır <gülüyor> arasında yaşadığı sürece dinini aşağı vuramayanlardır. Durumu bu olanların hicret etmeleri üzerlerine vaciptir. Teala şöyle buyurur kendilerine yazık eden kimselere melek kimseler'e melekler canlarını alırken ne işlediğiniz dediler. Bunlar biz yeryüzünde çağrısız eddik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın azı geniş değil miydi? hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların varacağı cehennemdir. Orası kötü bir gidiş yeridir. Bu vaciplik belirten büyük bir tehdittir. Dinin gereklerini yerine getirmek, getirmek <gülüyor> imkanı olan herkes üzerine vaciptir. Hicret ise vacibin gereği ve tamamlayıcısıdır. Vacibin kendisiyle yerine kendisiyle yerine geldiği şey de vaciptir. Birinci grup insan kim? Hicretin kendisine vacip olduğu insanlar. Bunlar kimdir? Küfür beldesinde yaşayan dinini izhar edemeyen yani dinini açıktan yaşanmayan fitneye düşen hicret etmeye gücü olan ve hicret edeceği bir yer olan insanlardır. Tamam mı? Bu insanların üzerine nedir? Bu insanların üzerine hicret etmek farzdır ve hicmer etmeleri lazım. Şayet hicret etmezlerse bir haram içerisinde yaşıyorlar demektir. Ve bu hicret etmeyişleri kendilerini bir küfre ve fıska düşürürse bunun müsebbibi de kimdir? Bunun müsebbibi de kendileri olduğundan dolayı bunlar özür sahibi söz konusu olmazlar, özür sahibi olamazlar yani. Şimdi mesela diyelim ki dünyanın bir döneminde insanların hicret edeceği bir yurt diyelim olmadı. Yani Darül İslam. Hani Darül İslam'a hicret edeceğiz ya. Diyelim ki Darül İslam yok. Adam yaşadığı yerde de şey var. Yaşadığı yerde de adam dinini e, yaşayamıyor, sıkıntıya düşüyor. Hicret etmeye gücü de var. Anladın? Ama Darül İslam yok. Ne yapacak bu adam? Hah! Dinini yaşayabileceği daha emniyetli bir yer varsa, sahabenin, necaşinin memleketine hicret ettiği gibi Müslüman buraya hicret. velev Darül İslam olmasa bile şayet dinini orada daha rahat yaşayıp rahat bir şekilde fitneye düşmeden ibadetlerini yapabilecekse oraya hicret etmesi gerekir. Yok Darül İslam varsa ve imkanlar da varsa zaten Darül İslam'a ne yapması lazım? Darül İslam'a gitmesi lazım. Yani mesela diyelim ki A memleketi de Darül Küfür, B memleketi de Darül Küfür. Ama birinde Müslüman daha rahat ediyor mesela, dinli daha rahat yaşayabiliyor. Müslümanın buraya ne yapması lazım? Buraya hicret etmesi lazım eğer gücü yetiyor ve yolu da biliyorsa. Evet. 2- Hicretin üzerlerine vacip olmadığı kişiler. Bunlar hastalık, ikamete mecbur tutulma veya kadın, yaşlı ve çocuklar gibi zayıflardan olma sebebiyle hicret etmeye güç getiremeyenlerdir. Bunların üzerlerine hicret vacip değildir. Çünkü allah Teala şöyle buyurur. Erkekler, kadınlar ve çocuklarda ger gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanların alır. Bu durumda olanların hicrete güç yetirememeleri sebebiyle onlar için hicretin müstahap olduğu da söylenemez. Bu insanlardaki hicretin vacip olmaması nedir? Vacip olmaması bir özüre binandır değil mi? Özüre bina olan tüm hükümlerde özür zail olduğu zaman o hükümde ne olur? Zail olur ve asla dönülür. Yani mesela diyelim kadın ve çocuklar hicret etmeleri farz. Dinlerini yaşayamıyorlar ama hicret edemiyorlar. Yol bilmiyorlar, imkan yok, hicret edemiyorlarsa bu özürden dolayı hicretin ucubiyeti onların üzerinden kalkar. Ama bu özür izale edildiği anda, yani bu sıkıntı ortadan kalktığı anda tekrardan asli hükmene yapılır, geri dönülür. Asli hükümde nedir? Asli hükümde hicretin onların üzerine farz olmasıdır. Evet. 3. Hicretin üzerlerine müstahap olduğu kişiler. Bunlar ise ikamet ettikleri yerde dinlerini yaşama imkanına sahip olmaları ile beraber hicrete güç yetirenlerdir. Güç yetenlerdir, bütçe yetenlerdir. Bunların üzerine hicret vacip değildir ve dinlerini yaşayabildikleri sürece oradaki şartlar ile cihat etmeleri, Müslümanların sayısını çoğaltmaları ve Müslümanlara yardım etmeleri açısından bulundukları yerde ik yerde ikamet etmeleri müsteaptır. 3. kısım insan kim? Yani adam dinini yaşayabiliyor hiçbir sıkıntısı hiçbir problemi yok hicret edebilir yani gideceği yerde hicret edebilir. Bu durumda bakılır. Yani bu durumda diyelim ki artık orada alim veyahut da İslam beldesine, halifesine sorulabilir. Hani bizim durumumuz budur, biz burada hicret edelim mi yoksa ne yapalım yoksa kalalım mı? Niye? Çünkü burada kalmamızda da fayda var. Ne tür fayda var? A İslam davetinin yayılması, kafirleri davet etme, İslam şiarlarını ızhar etme, Orada bulunan Müslümanların sayısını çoğaltma vesaire vesaire. Bakılır eğer o anki durumda Müslümanların orada kalmaları sürekli bir bozulmaya neden oluyorsa, tam dinlerini yaşıyorlar ama belli bir süreden sonra mesela diyelim ki bozuluyorsa veya yetişen nesil bozuk yetişiyorsa mesela kafirler çoğunlukta olduğu için bu tip durumlarda hicret etmeleri nedir? Daha evladır. Velev dinlerini yaşayabiliyor olsalar da. Veya oradaki Müslümanların açıktan ihtiyacı varsa e bunlara. Ama yok diyelim ki hiç böyle bir sorun yok. Müslümanların yeri ayrı, çok rahat bir şekilde dinlerini yaşayabiliyorlar. Bozulma e, çok e, yok mesela. Bu tip durumlarda artık o anki maslahat ve mevselete göre. Tabi bunlar kim? Hicret etmek üzerlerine vacip olmayanlar. Yani dinde açıktan fitneye düşmeyip dinlerini ızhar edebilenler. Evet. Ancak hicret etmesi durumunda ikamet ettiği küfür beldesindeki kafirlerin hüfudunu arttırmamış, arttırmamış, onlarla iç içe yaşamamış ve kötülüklerine şahit olmamış olur. Dinin gerektiği yine <gülüyor> getirmeye güç yetirememen dışında kişi üzerine hicret etmek vacip değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas radıyallahu anhu Müslüman olmasına rağmen Mekke'de müşrikler ile beraber ikamet ediyordu. Rivayete göre Nuhayn en nahham hicret etmek istediği istediği zaman kabilesi olan adil yolları, adil yolları kendisine gelerek dininin üzerine bizimle beraber kal. Sana eziyet etmek isteyenlere karşı seni koruruz. Bize karşı ise önceden davrandığın gibi davran. Dediler. Luan, önceleri adil yollarının yetim ve dullarına bakardı. Bir süre hiç bir bir süre etmeyi geciktirdi ve sonra cizet etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona caminin ''Kavminin sana benim kavmimin bana, bana karşı takındığı tanrıdan daha güzel davranmıştır. Benim kavmim beni çıkardılar ve öldürmek istediler. Senin kavmin ise seni korudular ve hicret etmeni istemediler.'' dedi. Bunun üzerine o şöyle cevap verdi. ''Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, senin kavmin seni Allah'a itaat etmeye ve Allah'ın düşmanları ile cihat etmeye, etmeye çıkardılar. Benim kavmim ise beni hicretten ve Allah'a itaat etmekten alıkoydular.'' Şimdi burada mesela diyelim ki üzerine hicret etmek vacip olmayan insanlar için şu çok rahat bir şekilde söylenebilir. Şimdi İslam dini bir bütün. Yani kâmil olan bir din. Bütün ahkamını koyarken İslam sadece hükümleri emir ve nehiden şey değil, mücerret değil. Yani mücerret bir şeyleri emreden ve mücerret bir şeyleri nehyeden bir din değil. Bilakis emretmeden ve nehyetmeden bunun ortamını hazırlayan, insanın ruh yapısını bunu hazır hale getiren Çevrede insanı bundan alıkoyabilecek olan bütün etkenleri caydırıcı cezalarıyla temizleyen bir din. Niye? Çünkü Allah'ın şeriatı olduğu için mütekamül olan bir şeriat. Örneğin zina mesela. İslam zinayı yasaklıyor. Tamam zina yapmayın diyor, bitti. Bu kadar mı? Yani sadece buna taalluk eden hüküm bu mu? Zina yapmayın, bitti. Değil. İslam önce ne yapıyor? Önce insanlara iffeti öğretiyor. Öyle değil mi? İffetin ne kadar değerli bir şey olduğunu insanlara öğretiyor. İnsanlara iffeti sevdiriyor, öyle değil mi? Daha sonra insanlara iffete teşvik edecek olan evliliği insanlara emrediyor. İnsanlara evliliği emrettikten sonra kadınların erkekleri şehvetini celbedeceği açıklıktan ve saçıklıktan, açıklığı ve saçıklığı ortadan kaldırıyor. Yani kadınlara tesettür içeride girmelerini emrediyor. Daha sonra bundan sonra İslam insanların yine şehvetini zina sevk edecek müsteccen, şiir, şarkı, müzik, eğlence ortamlarını ortadan kaldırıyor. Daha sonra İslam zinaya caydırıcı bir ceza olarak rejmi getiriyor ve İslam diyor ki zina yapmayın. Şimdi anlaşıldı mı mevzu? Ne oldu bak? Sadece zina yapmayın demiyor İslam. Yani onun önünü, arkasını, ortasını hepsini ortaya koyuyor. İslam'ın bütün hükümleri bunun gibi. Yani Allah Azze ve Celle'nin bütün emirleri ve nehilerinin yaşanabilmesi için onun önünde getirmiş olduğu, ortasına koymuş olduğu, sonuna getirmiş olduğu şeyler olursa. İslam kamil bir şekilde yaşanabilir. Asr-ı Saadet'te olduğu gibi veya ondan sonraki birtakım İslam devletlerinde olduğu gibi. Lakin Darul Küfür'de Müslümanın yaşadığı yerde bu saydıklarımızın birçoğu olmadığından dolayı Müslümanın kamil bir din yaşaması diye bir şey mümkün olamaz. Ancak Darul Küfür'de Müslümanlara ait bir yer olur. Sadece Müslümanların yaşadığı, ortamı Müslümanların belirlediği bir yer olur. O zaman müstesna. Ona diyebileceğimiz bir şey yok. Mesela örnek veriyorum İslam bize namazı emrediyor, öyle değil mi? Ama nasıl bir namazı emrediyor? Müslümanları felaha götüren, huşu içerisinde kılınan bir namazı emrediyor. Ama İslam, huşu içerisinde namaz kılabilmek için haramlardan kaçınmayı, harama bakmamayı, öyle değil mi? Kalbi iştigal eden lehviyat ve eğlenceden uzak durmayı, mesela. E, vesaire birtakım yan şeyler getirmiş, yan hükümler getirmiş. Şimdi darül küfürde sokağa çıkan bir Müslüman, bu zikrettiklerimizi yerine getirmesi mümkün müdür? Değildir. O zaman Müslüman'ın kuşu içerisinde bir namaz da neredeyse ne değildir? Mümkün değildir. Bak bunun sebebi nedir? İkamet ettiği yerdir. Şayet İslam beldesinde yaşasa güne belki kuşu içerisinde kılamaz ama en azından bu yüzde 50 yüzde 60 ne olacaktır? Yüzde 50 yüzde 60 düşecektir. Ondan dolayı İslam dinli kamil bir din olarak ki daha önce evli sünnetin esaslarını anlatırken burada söylemiştik öyle Maddelerden bir tanesi nedir? İslam dini kamil olan bir dindir. Yani mütekamil olan nedir? Mütekamil olan bir dindir. Bu açıdan darül küfürde yaşayan Müslümanların eee kamil bir din yaşamaları ne değildir? Kamil bir din yaşamaları mümkün değildir. Bu birinci mesele. Yani velev icret üzerelerine vacip olmayanlardan konuşuyoruz şu anda. Vacip olmasa bile kamil bir din yaşamaları mümkün değildir. İkinci mesele ise şudur. Müslüman kâfirlerin içerisinde yaşadığı zaman ister istemez onlarla bir takım kaynaşmalar söz konusu oluyor. Yani mesela bu insanın sosyal bir varlık olmasının gereğidir. Eğer bir insan sosyalsa ne demektir? Etkilenen ve etkileyendir. Sosyal olan her varlık nedir? Etkilenen ve etkileyendir. Şimdi sen müşriklerin içerisinde yaşadığın zaman bir giyim tarzı var, bir konuşma tarzı var, bir işte efendim şekil var yani tip, bir tip var öyle değil mi? Bir yaşam tarzı var. Yani ya sen onları etkileyeceksin o da sen onlardan ne yapacaksın? Sen onlardan etkileneceksin. Öyle değil mi? Yani insan ortak konumda olmaz. Ya etkileyendir o da etkilenendir. Gerçekten bugün baktığımız zaman Müslümanlar da aynı bu konumda. %99 etkilenen konumunda olmakla beraber yani giyiminde, kuşamında, konuşmasında, oturmasında, kalkmasında, ev şeklinde, evlerimizin yapısında biz kafirleri etkilemek mümkün değil. Çünkü %99'luk bir cumhur onlara ait olduğu için biz onlardan ne yapıyoruz? Biz onlardan etkileniyoruz istemesek de. Oysa İslam neydi? İslam her alanda başta dinsel alanda olmakla beraber fıkhi ahkâmı muamelatta tipte şekilde giyimde, kuşamda, yemekte kafirlere şey etmek üzereydi. Kafirlere ne yapmaktı? Kafirlere <gülüyor> muhalefet etmek üzere kurulu bir edildi. Bunun sebebi neydi? Çünkü dışarıdaki benzeşme içeride bir benzeşmeye sebebiyet verir. Öyle değil mi? İnsanın dışında taklit ettiği, kendisine benzediğine karşı elinde olmadan kalbinde ona karşı ne hisseder? kalbinde ona karşı bir sevgi ve bir meyil hisseder. Allah muhafaza kafirlere beslenen kalbi sevgi de küfrün neydir? Küfrün sebeplerindendir. Ondan dolayı vakaya baktığımız zaman da bu ikinci saymış olduğumuz maddeyi açık ve aleni bir şekilde görürüz. Yani Müslüman kafirlerin cumhurun çoğunlukta olduğu ve kafirlerin galip olduğu toplumlarda Müslüman ne yapar? Müslüman etkileyemediği zaman ki çoğunlukla etkileyemez de Müslüman onlardan etkilenmeye başlar. Bu etkilenme bir dış, zahiri amellerde insanı muhalefete düşürür. İki, Allah muhafaza ileriki boyutlarda Müslümanların kalbinde ne yapar? Kalbinde sıkıntıya, e, içsel sevgiye, içsel meyle sebebiyet verebilir. Üç, yine vakada gördüğümüz bir şey var. Hicret üzerine vacip olmayan, büyükler iyi olsa bile yetişen neslin genel itibariyle İslam üzere yetişmediğini görüyoruz. Neden dolayı? Çünkü çocuk sokakta müşriklerin çocuklarıyla oynuyor. Komşuluk yaptığı insanlar, müşriklerin çocukları. Bir bakıyorsun, baba dört dörtlük, baba iyi, çocuk kaymış gitmiş Allah muhafaza. Sebebi ne? Çocuğun ya arkadaş ortamı, öyle değil mi? Veya içinde bulunduğun mahalle veya işte vesaire vesaire. Veya akrabalar, evine gelip giden akrabalar. Bu da bize neyi gösteriyor yine? böyle büyükler, genelde öyle oluyor. Büyükler sağlam kalsa bile geriden gelen neslin, genç olan neslin bu anlamda bozulduğunu görüyoruz. İşte bu ve buna benzeri sebeplerden dolayı ve konunun başında zikrettiğim o iki sebep, en önemli sebep. Yani menheş olarak bizi ilgilendiren sebep. Ee, dar küfürde yaşayan Müslüman, üzerine hicret vacip olmasa bile belli bir süre sonra ya Allah'ın üzerine vecibe kıldığı cihadı yerine getirmeye gayret ediyor. Öyle değil mi? Silaha sarılıyor. Ee, kendi mal ve can emniyetini sağlamadan buna giriştiğinden dolayı ya uğruyor hem de bunun bedenini çok ağır getiriyor bütün Müslümanlara. Veya da belli bir süre sonra dini yaşayamıyor artık adam. Yani o iman, o heyecan çünkü iman ya artar ya eksilir. Öyle değil mi? İman sürekli eksilince o İslam'ın talimlerini, akideni, ağır yönlerini insan yaşayamıyor. Yaşayamayınca da bu defa tavizler veriyor ve ne yapıyor? Ya işte resmileşme sürecine girmeye başlıyor. O da ne? İşte vakıflaşma, dernekleşme, partileşme vesaire vesaire. Bir bakıyorsun adam en sonunda kaymış gibi. Din adamın aklına bir tek ona buna yardım etmek gerekir. Filistin'e yardım dediğim mi adam Müslüman. Yani Müslümanlığın ölçüsü adam için boykot ve Filistin'e yardım haline geliyor. Ondan sonra İslam dediğimiz şey adamın gözünde bitiyor. İşte bu saydığımız sebepler. Ve daha çoğaltılabilecek birçok sebepten dolayı <gülüyor> velev hicret üzerlerine vacip olmayan Müslümanların bile <gülüyor> vaka gösteriyor ki bir yurt bulup hicret etmeleri veya İslam yurdu kurmaya gayret etmeleri en güzel olan, en efdal olandır. Buraya kadar anlaşılmayan veya soru sormak isteyen var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا elhamdülillahi الْحَمْدُ لِلّٰهِ